Mühterem Müslümanlar Muciz beyan olan Kur'an-ı Mucizül beyanın Allah tarafından gönderildiğini Beşer muhteriatı olamayacağını insanlar tarafından ifade edilemeyeceği Uydurulamayacağı, söylenemeyeceği Hususunu arz ediyordum Kitaplara iman bahsinde Kur'an'ı mucizül beyan hakkında şimdiye kadar binlerce insan en iyi şekilde onu dile getirecek ifadelerde bulunmuşlar. Benim bu vadide söyleyeceğim şey o en güzel şekilde meseleyi eda eden, ifade eden zatların sözlerinden kendi idrak ve anlayışıma göre aksedip size intikal ettirdiğim şeylerdir. Şu üç dört ders içinde onun hakkında terhip ifade eden Kur'an'a karşı gönüllerde heyecan uyandıran bir iki dersi istisna edecek olursak ifadesindeki üstünlüğünü, fesatını, belatını edasındaki haşmeti arz etmeye çalıştım. Kelimelerinden cümlelerine, cümlelerinden maktalarına, surelerine ve bütün Kur'an'a kadar nazari itibarı alındığı zaman beşer içinde Kur'an'ın en küçük parçasını dahi şimdiye kadar meydana getirmeye muktedir olmuş bir insan göstermek mümkün değildir. Bunu göreceğiz. Bir tek ayeti Kur'an'ı dahi ...beşere isnat etmenin imkansız olduğunu göreceğiz. Hatta meseleyi biraz daha derinleştiren bir kısım belakçılar... ...Kur'an'ın bir tek kelimesini dahi beşer söyleyemez derler. Ama insanın aklına gelir ki... kale gibi, yakulu gibi, innel gibi, keferu gibi... ...summun bükmün gibi kelimeleri insan söyleyebilir... Fakat söylenen bir kelime sayıyla, soluyla, önüyle, arkasıyla münasebeti vardır. Adeta bir kombinezonda bir güzel sanatlardan anlayanlar bu işi dahi anlarlar. Camilerimizdeki tezihinatta bir resim bir yere oturtulurken onun sayıyla, soluyla münasebeti düşünülür. Caminin diğer renkleriyle münasebeti düşünülür. Göz tırmalayıcı bir hava verilmemesine dikkat edilir. İç okşayıcı, baharda zeminde insanın içinde meydana gelen heyecanın heyecana gelebileceği, o heyecanın uyanabileceği şekilde bir hava, bir ton verilmeye çalışılır. Benim şu edam ve ifade esasen bu mevzuda meseleyi anlatacak çapta değildir. Aynen öyle de Kur'an-ı Kerim'in bir gülden bir çiçekten ibaret olan bir kelimesini bir yere oturturken onun sahiyla, soluyla, önüyle, arkasıyla münasebeti vardır. Ses tonuna uygunluğu vardır. Kur'an musikisine uygun edası vardır. Bütün bunlar öyle karışık hesaplardır ki onun için Abdul Kahil gibi belaat imamları Kur'an'ın bir iki cümlesini dahi beşer getirmeye muktedir değildir demişler ve bunu ispata çalışmışlar. Hatta bunlardan bazıları bir tek kelimeyi dahi getiremezler demişler. Bu mevzuda kanatı katiyeye sahip olmak, Kur'an'ı müsul beyana ait bütün meseleleri dinlemeye bağlı ve vabestedir. İnsan sadece bir dersi dinlediği zaman. Veya bu hususta yazılmış bir meseleyi okuduğu zaman bu mevzuda kafi vafi malumata sahip olamaz. Kur'an hakkında tereddütleri ve şüpheleri izale edecek malumata sahip olamaz. Bütünüyle bunu gördüğü, gözden geçirdiği, tetkik ettiği zaman anlayacak ki hakikaten Kur'an-ı Kerim'in bir tek kelimesini getirmek dahi imkansızdır. Bu bahri raik olan, bu ilahi umman olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ait yönüyle keyfiyeti diyelim. Keyfiyetinden şimdiye kadar arz ettiğim ve şimdiden sonra inşallah arz edeceğim şeyler Kur'an-ı Kerim deryasından da katre değil. Belki o deryadan katre olduğunu ifade eden, o katreyi anlatan insanların deryasından belki bir katredir sadece. Binlerce insanın şu ana kadar ummanlar mahiyetinde Kur'an-ı Müciz beyana dair anlattıkları şeyden sadece bir sızıntıdır. Anlatacağım şey. Anlattığım ve anlatacağım şey. Bu mevzuda sadece efkarınızı tehriç ediyorum. Mukaddes kitabınız ve kitabımız Kur'an-ı Müciz beyan hakkında nefsimizin şüphe ve tereddütlerini şeytanın ibalı hiyalini kesebilecek onun tuzak iplerini koparabilecek şekilde en az bir malumata sahip olmak, insan olmanın, mümin olmanın, Kur'an'ın cemaati olmanın iktizasıdır. Bağının, bahçenin hakkında malumatın kadar en azından, Kur'an-ı beyan hakkında malumata sahip olman, onu anlatabilecek hale gelmen, senin Kur'an'ın cemaati olmanın iktizasıdır. Bu kadar da dahi sahip değilsen, Kur'an'ın sana sahip olmayacağını söylemem, sakın seni incitmesin. Mahkeme-i Kübra'da elinden tutmayacağını söylemem, seni rencide etmesin. Niçin bu kadar el uzatmadın ki ben de sana el uzatayım diyeceğini sana arz etmem, içinde burkun hasıl etmesin. Kelamı ilahiye Allah'ın kelamına tutunduğunuz zaman öbür tarafından tutanın Allah olduğunu göreceksiniz. Ve hadisin ifadesiyle ona tutunan cennete gidecektir. Ellerini ondan gevşeten ve yine hadisin ifadesiyle yüzüstü cehenneme yuvarlanacaktır. Milletlerin, cemaatlerin, ailelerin, ondan kopan milletlerin, cemaatlerin ve ailelerin 20. asırda nasıl yüzüstü cehenneme gittiklerini görmek bu mesele için bir değil binlerce şahidi katidir. Allah bize insafı izan ihsan eylesin, Kur'an-ı Kerim'e temessüke muvaffak kılsın. وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا فَرَمَانُ سُبْحَانِسِي bizden istediği şeyi harfiyen yerine getirmeye muvaffak kılsın. Bir evvelki derste sizlere ala قَدَرِ imkan, Kur'an-ı beyanın lafızda, manada camiyetini arz etmeye çalıştım. Bunu kısaca tekrar edeyim. Devirleri aşarak, insanların kültür seviyelerini aşarak, ilim adamı cahil bunu aşarak, her seviyenin rahatlıkla ondan arzu ettiği şeyi almasına, anlamasına Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bir filozofla bir çobanın onun rahleyi tedrisi önünde aynı şekilde istifade etmelerine Kur'an'ın ifadesinde camiyet diyoruz. Cibril-i Emin'le Bilal-i Habeşi'nin aynı seviyede ondan kendi anlayış seviye ve kültürlerine göre ders almalarına Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bunu lafsından misaller vermek suretiyle arz ettim. Nasıl her seviye kendi anlayışına göre o bahri raikten, o ummandan bir kısım cevherlerle, marifet üzmeleriyle dönüyor. Öyle de manasına intikal ederek şu hususu arzettim. Şimdiye kadar 14 asırdan beri Kur'an'ın bu geniş ummani manasını insanlara aktarmak için tefsir sahasında binlerce tefsir yazılmış, fıkıh sahasında binlerce fıkıh kitabı yazılmış ve sadece bir misal olsun diye arzettim. Hanifi fıkhının maktut ve matbuunu okumak için şafi, maliki, hanbeli, evzai, sevri falan filan değil, sadece Hanifi fıkhının maktut ve matbu kitaplarını okumak için her gün 200 sayfa okuyan bir insan, ancak Hanifi fıkhını 20 senede, 25 sene senede bitirebileceğini bir mütehasısın ifadesi olarak arzettim. Bütün bu cevherler hepsi Kur'an-ı Muğzul Beyandan iktibas edilmiştir. Hepsi ondan süzülmüş, alınmış. Bütün bu marifetlerin hepsi ondan çıkmıştır. Ve bu kadar tasavvuf kitabını düşünün. Bu kadar kelam kitabını düşünün. Bu kadar tefsir kitabını düşünün. Ve bu kadar Aleyhisselatu vesselamın... Hadis adı altında, mübarek sözlerini tefsir mahiyetinde düşünün, sahabinin davranışını düşünün, bütün asare düşünün, o zaman karşınıza cami yığınları gibi şeylerin, şu caminin yığını gibi şeylerin karşınıza çıktığını göreceksiniz. Ve hepsi size hal diliyle diyecekler ki, biz Kur'an deryasından sadece katreleriz. Bu da Kur'an'ın manasındaki camiyetin ifadesidir. Bütün meşrepler, bütün mizaçlar, bütün mezaklar, bütün klikler, bütün yollar hepsi ona müracaat etmiş, gideceği up uzun yolda, kat edeceği up uzun mesafelerde kendisi için gerekli olan şeyleri almıştır. Fakih onunla Allah'a ulaşmıştır, kelamcı onunla Allah'a ulaşmıştır, tasavvufçu onu rehber yapmış Allah'a ulaşmıştır, tefsirci onunla Allah'a ulaşmıştır. Onun hakikini tefsir eden, o tefsir okuyan yine onunla Allah'a ulaşmıştır. Her şeyin başında sonunda yol gösterici trafik memuru gibi Allah'ın trafik memuru mahiyetinde tabir caizse muciz beyan Kur'an-ı Kerim'i görürüz. Cenab-ı Hak onun işaretine, onun gösterdiği istikamete riayet eden salih zümreden, Sırat-ı erbabından eylesin bizleri inşaallah Teala. Bir de zerreden seyyarata kadar, insanın kanından canına kadar, kalbinden vücuduna kadar, tepesinden tırnağına kadar, bütün kainattaki hakaiki, kainat kitabından fihrist olan insana kadar... Gayet mükemmel şekilde ifade etmek suretiyle bahsimde mevzuundaki camiiyeti de yine arz etmeye çalışmıştım. İnsanın karşısına Kur'an'ın ihmal ettiği bir şey asla çıkmamıştır ve çıkmayacaktır. Acaba en küçük alem olan zerreler aleminden bahsetti mi? Acaba partiküller aleminden bahsetti mi? İnsanın düşünmesine meydan vermeden ayatı Kur'aniye, bu hususta dahi bahisleriyle insanın karşısına çıkar. Zerreler aleminde, atomlar aleminde bayrağının dalgalandığını gösterir. Acaba nebülozlar mevzunda ne diyor diye aklına gelse, en uzak galaksilerde Kur'an'ın bayra bayrağının dalgalandığını görürsün. Nereye gidersen git, Kur'an'ın o mevzuda muhkem bir kaziye halinde, mücmel manada bir sözünün karşına çıktığını göreceksin. Kur'an bu husustaki camiyeti, bu hususta her şey için alan müthiş muhtevasıyla insanların şehadet alemine, gayb alemine ait bütün ihtiyaçlarına cevap verecek, bütün şüphe ve tereddütlerini izah edecek keyfiyette nazil olmuş ilahi bir kitaptır. Böyle olması esasen gayet normaldir. Çünkü Kur'an göklerin ve yerin Rabbi, insanın Rabbi. insanın kanını, canını bilen, demini, damarını bilen, kalbini, cismini bilen, tepeden tırnağı her şeyini her an bilen, her lahza kalbine kim bilir kaç defa nazar eden Allah'ın kelamıdır. O öyle demeyecek de ben mi diyeceğim? Bu normaldir ama, Nankör kör nefsin başına bir bomba mahiyetinde vurmak ve bunu yeniden duymak Kur'an'ın cemaati olmanın muktezasıdır. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri duyduğumuz her şeyden arının konduğu her şeyden şek hüzmeleriyle bal hüzmeleriyle kovanına döndüğü gibi marifet hüzmeleriyle dönmeye bizi muvaffak kılsın inşallah. Dinlendiği halde insanın ruh hayatında, kalp hayatında faydası olmayan sözler malayanidir, füzulidir. En güzel sözlerde dahi malayani şeyler, füzuli şeylerle karşı karşıya kalmak gibi bir insan için sukut ve mezellet tasavvur edilemez. Bizi böylesine maruz bırakmasın Allahu Teala Hazretleri. Onun için nebiler nebisi... Sahihindeki Buhari ve Müslim'deki sahih bir duasıyla şöyle buyururlar. Onlar da gördüğümüz şeyleri kitab-ı ilahide görmüş gibi kabul ediyoruz. Sana faydası sözden de sığınırım Allah'ın demektedir. İster söyleyene faydası olmasın, ister dinleyene faydası olmasın. Ondan nebiler nebisi Allah'a sığınıyor. Dinlenmeyen sözden de sana sığınırım derken... Bu da biraz söyleyene ait bir husustur. Dinleyeni de söyleyeni de Cenab-ı Hak faydasızlıkla faydasızlıkla karşı karşıya kalmakla tedirgin etmesin inşallah. Geçen derste söz vermiştim, bu derste de Kur'an-ı Müessel beyanın ala kaderi imkan, insi cam ve tertibini arz etmeye çalışacağım. Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beya'nın umumi tefsirini yapmaya niyet ettiğim zaman bu hususu hep öteden beri duyarız. Bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim'de münderiştir. Kur'an daha evvel gelmiş geçmiş bütün kitapların mana ve muhtevasını ifade eder. Kur'an-ı Kerim Fatiha'da münderiştir, mündemiştir. Fatiha'da Besmele'de. Bunu arz etmeye niyet etmiştim. Bütün Kur'an'ı muhsul beyanın içinde, Kur'an'ın muhtevası olan şeylerin Fatiha'da olduğunu göstermeye az, az etmiş, azmetmiştim ama bu demek ki Cenab-ı Hakk'ın yok. Ben başkalarından derleyerek, toplayarak, bu mevzuda sahibi selayet olan kimseleri kürsüye getirerek bu işe niyet etmiştim ama liyakatımın üstünde bir şey olduğu için Cenab-ı Hak imkan vermedi, müsaade etmedi. Belki ben kendime göre nefsim hesabına aldandım, cemaatin seviyesinde olmuyor dedim bu işler, tarifi nazar ettim. Belki cemaatin umumi durumu, bazen esnemeleri filan beni bu karara sevk etti. Vazgeçtim kendi kendime, Jülver'in denizin altında 24 bin fersah eserinde dediği gibi, kendi kendime dedim ki, Beşer henüz böyle bir şey dinlemeye müsait hale gelmemiş. İlahi kelamdaki bu derinliği, bu umku dinlemeye hazır hale gelmemiş. Ben belki aldandım. Aldandımsa Allah beni affetsin. Aldanmadımsa beni bu karara sevk eden cemaati Allah affetsin. Kur'an-ı mucizül beyanın o ariz ve amik mebahisini Fatiha'da göstermeye çalışmaya azmetmiştim. Buradan girdik buraya. Bu derste sadece tertip ve insicam bakımından birkaç cümleyle bir yönüne bu işin temas edeceğim. Ve inşallah önümüzdeki derslerde plana göre Mevla'nın Murat buyurduğu şeyleri, meşietinin taalluk ettiği şeyleri arz etmeye azimliyim. Cenab-ı Hak rızasına muvaffık kılsın. İnsicam ve Kur'an'ın tertibi ne demektir bunu bilmek lazım. Kur'an'da ölçü içinde bir dokunuş vardır. Bu dokunuşta bir tenasip vardır. Renkler öylesine mütenasip düşmüştür ki, kullanılan malzeme öylesine uygun düşmüştür ki, insanın kulağını, kalbini ve gözünü tırmalayan bir şey görmesi mümkün değildir. Nesli Kur'an'a baktığı zaman, ve Kur'an'ın sadece bir yerine baktığı an gözlerini kapasa bütün Kur'an hakkında o parçada verdiği hükmü verse yalan söylemiş olmaz. Sadece Fatiha'ya baksa bütün Kur'an'ın muhtevası hakkında Fatiha hakkında verdiği hükmü verse yalan söylemiş ve hatalı bir hüküm vermiş olmaz. Keza Fatiha hakkında verdiği hüküm Besmele hakkında verilen hükmün aynısı olması itibariyle besmele hakkında bir hüküm verse sonra gözlerini kaparsa fatiha da böyledir dese yine yanlış bir hüküm vermiş olmayacaktır ve ters çevreyim Kur'an'ın mucizü beyanı tetkik etse muhtevasına vakıf olsa bir hükme varsa dese ki şöyle bir kitaptır ve sonra onun bir parçasını alsa Bakara suresini alsa onun hakkında aynı hükmü verse yanlış bir hüküm vermiş olmayacaktır Renkliliği içinde bir tenasüp vardır. Çok hakikatları ifade etmesi içinde sanki aynı hakikatları anlatıyor gibi bir eda vardır. O 300 küsür varakı içinde anlattığı bütün hakaiki Fatiha içinde derç etmiştir. Fakat öyle bir aheng içinde derc etmiştir ki Fatiha'da mücmel manalarına, çekirdeklerine, tohumlarına insan rastladığı gibi ve onun sümbürlenmiş şekline, bütün Kur'an'da meyve vermiş şekline rastlar onlarla karşı karşıya kalır. Evvela insicam mevzuunda sebep-netice münasebetleri içinde kısaca Fatiha'ya hep beraber bir bakalım. Belki pek çokları bu bedi zevkten mahrum olduğundan bu meselelerden bir şey anlamayacaklar ama bağışlasınlar. Anlatılan şey Allah'ın kelamı Kur'an-ı Muğzül Beyandır. Sebep netice münasebetleri içinde Kur'an-ı Kerim'e bakıldığı zaman baştan aşağıya Elhamdülillahi Rabbil Alemin öyle bir sebeptir ki minel cinneti ve nasi ona bir netice görmek mümkündür. Fakat bütün Kur'an'ı benim burada size tarayıp dökmem. Burada teker teker arz etmem de imkansızdır. Bunu da siz bilir ve takdir edersiniz. Sadece Fatiha'yı ele alıp size arz edeyim. İnsicamdan sonra da onun tertibine beraber bir bakış yapalım. Fatiha'da Kur'an-ı Muysul Beyan bize Fatiha'nın tefsirinde uzunca arz etmiştim. Anlattığı şeyler şunlardır. İnsan bedeniyle, kalbiyle, fikriyle, hissiyatıyla Allah'a kulluk yapma manasına hamd ve senasını Allah'a takdim ediyor. Elhamdülillah unvanı altında. Bunu yaparken Mevla'nın Rahman ve Rahim olduğunu Rabbül Alemin olduğunu Maliki din olduğunu düşünüyor. Ve sonra dünya ve ahiret zimamına sahip olan Allah'ın ubudiyete müstahak olduğunu düşünerek, yalnız kulluğu sana yaparım, yardımı da senden isterim diyor. Bu mevzuda yapılacak kulluğun Allah'tan alınarak, Allah'ın tarifinden alınarak, Allah'ın isteğine emrine uygun olan kulluk olarak Allah'tan isteniyor. İhdine sıratel müstakim bizi sırat-ı müstakime hidayet etti deniyor Allah. O yol ki nebilerin gelip geçtiği bir şehrahtır. Allah'ın inamına, ihsanına mazhar olan peygamberlerin yoludur. En amt aleyhim diyoruz. Ve sonra azıp satmış ifrat ve tefritin kurbanı. Ruh ve maddede ifrat ve tefritin kurbanı. Emirlere imtisal ve başkaldırmada ifrat tefritin kurbanı. Aklı kullanıp kullanmamayla ifrat ve tefritin kurbanı. Hristiyan, Yahudi ve emsali mağdub. Ve dallîn güruhuna gitmeden de bizleri masum ve mahfuz buyur diyoruz. Şimdi bu kısaca arz ettiğim mefhumdur bu. Manası değil, izahı değil, tefsiri değil. Münasebetler içinde bir mefhumdur. Sadece bunu ele aldığımız zaman bu binlerce hakkaiki anlatan Fatiha suresindeki fakruddin Razi tam bin mesele çıkarmıştır. Fakruddin-i Razi... Sadece Fatiha'dan bin mesele çıkarmıştır. Mübalağa değil, bin tane hüküm çıkarmıştır. Bu elimizdeki tefsirinde mevcuttur, tefsirin mukaddimesinde sırr Geridinin yazdığı Sırri Kur'an kitabında çok açık olarak anlatılmaktadır. Bin mesele. Binlerce meseleye havi bulunan Fatiha suresinde ayrı ayrı meseleler olduğu halde çok şeylerden bahsettiği halde, dünya ve ukvayı dile getirdiği halde, akideyi, ibadeti, ondan sonra hayatı, bütün bir hayatı, şerh edip, anatomisini yapıp insanın önüne döktüğü halde, öyle bir insicam vardır ki, zannedersin bir insan iki mısra içinde bir söz söylüyor. O kadar tatlı, o kadar mütenasip, o kadar birbirine yakın eda ve ifade vardır. Ben kendi cirmime göre asıdeyim. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'a hamd ve sena ediyorsun. Çünkü bak, o Rabbül Alemin'dir. Çünkü ile nasıl bağlanıyor? Çünkü o bütün varlıkları kemale ulaştırmak için terbiye ediyor. Çünkü o kemale eren, bütün varlıkların en ekmeli olan insanı, kainat ağacının başında meyve halinde yaratıyor. Ve sonra insanı bu hale getirinceye kadar rahmaniyet ve rahimiyetiyle onu perverde ediyoruz. Rahmi i maderden dünyaya geleceği ana kadar rahmetin asarını görüyoruz. Kainat çekirdeğinin atıldığı andan insanı meyve vereceği ana kadar rahmetin eserini görüyoruz. İnsan var olduğu bu yolda, bu seviyeye geldiği bu yolda, bu yolun hangi kesiminde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden eğer mahrum kalsa olmayacak kuruyacaktır. yollaşacak budurlaşacaktır. Demek ki her merhalede, her kademede Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetine dayanmış, merhametle perverdi edilmiş. İşte bu Allah'a hamd mahsustur. O maliki yevmiddindir. Yani burada bütün kötülükler buradaki bütün iyilikler, öteki alemde kötülük cezasını, iyilikte mükafatını görecek. Her şeyin zimam elinde olan bir Allah'tır. Binaenaleyh senin dinine, diyanetine küfreden cezasını görecek, senin içinde bir inşirah hasıl olacak. Binaenaleyh, Hak yoluna başını koyan, başını secdeye koyan, Hak'ın karşısında inkiyat eden senin gibi müminler, mükafatını görecek, Allah'ın hakimiyetini müşahede edecek. İşte bu Allah'a hamd mahsustur. Ve bu noktada duralım. İnsan dünya ve ukmanın zimamını elinde gördüğü mabud mutlakın karşısında, başka kaçacağı, kurtulacağı yer olamadığı için, eski ifadelerimizde, hadisin ifadesiyle melce-i, mencası bulunmadığı için Allah'a iltica ediyor. Nasıl iltica edecek? Kulluğunu arz edecek ona. Burada da bu ton ve bu ahangi görüyoruz. kana abudu diyor. Hiç kulağı tırmalamadan, havayı bozmadan, tonda bir renksizlik hasıl olmadan İyyâ kanaabüdü diyor. Madem Rabbül Alemin, madem Errahman rahman ve Er-Rahim, madem din gününün maliki, kötülüğün cezasını veren ve iyiliği mükafatlandıran odur, öyleyse bu yerlerin sultanı o, biz de ona dehalet ediyoruz. İyyâ kanaabüdü diyorsun. Sadece sana kulluk yapıyorum. Ama kainat çapında insanı nimetleriyle perverde eden bu mabudu mutlaka karşı külli çok şumurlu bir kulluk yapmak mümkün değildir. Her lafta onu düşüneceksin. İşte bu ağır kulluk altında yine ona dehalet ediyorsun. ''Ve iyyâken estâhim'' diyorsun. Bu ağır kulluğun altından kalkamam ama senin yardımın olursa kalkarım. Öyleyse sadece yardımı da senden istiyorum. Ve kendi kendine dönüyor sonra şöyle diyorsun. Benim bütün düşüncelerim, kuruntularım hepsi mal Ben sana kulluğu bilemem. Kulluk mevzuunda nasıl yardım istenecek ona da aklım ermez benim. Ben senden bir tek şey istiyorum. Seni hoşnut edecek doğru yol, sırat-ı müstakim. Bizden evvel nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, sülehanın gittiği şehra hiç aldatmayan, etrafı tenvir edilmiş nebilerin yolu. İşte ben o yolu istiyorum. Neme lazım. Yolun doğrusunu sen bilirsin. Senin istediğin yol Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiştir. İlk sürede sen ona sırat-ı müstakim dedin. İhtine sırat müstakim. Ben kulluk adına o doğru yolu senden istiyorum. Yardımı da içinde olan doğru yol. Senin desteğin içinde olan doğru yol. Senin elinden tuttuğun, götürdüğün doğru yol. İşte o doğru yolu istiyorum. Ama... O yol, bunu da hemen o eda içinde, o ton içinde görüyoruz. O yol meçhul bir yol değildir. O yol çok aramaya muhtaç olan bir yol değildir. Öyle açık bir yoldur ki herkes kendi devründe çok boyu uzunlara baksa, çok nuranilere baksa, Everest tepesi gibi çok büyüklere baksa o yolda gittiklerini göreceklerdir. Çok uzak zaman, uzun zaman öteye gitmeye lüzum yoktur, çok uzaklara gitmeye lüzum yoktur. Başını kaldırsan, 14 dört asır ötesine baksan, başı arşı azamın üstünde olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi gibi büyük cemaatiyle o yolda gittiğini göreceksin. Allah'ın inamına, ihsanına mazhar olanların yoludur. Ve sonra sadece bir yolda yürümek, bir yolu tasvip etmek, o yolun takdirkar olmak kafi değildir. İnsan doğru yolu bulduktan sonra sapabilir, aklı onu ifrata götürür, hissi onu ifrata götürür, heves onu ifrata götürür, beşeri durumu, garisesi onu ifrata götürür. Binaenaleyh doğru yoldan sapmış olur, kendisini doğru yolda saydığı halde. Yahudiler gibi. Ve bunlar zarar veriyor diye, yani behimi hisler zarar veriyor diye, Akıl zarar veriyor diye, his ve heves zarar veriyor diye onları tamamen terk eden ruhban sınıfı da tefride gitmiştir. Onlar da sözde doğru yolun erbabıdır. Tefride gitmiş, insanlık manasını, kainattaki realiteleri, tabi hakikatları arkaya atmışlardır. Onlar da tefride gitmiş, doğru yoldan çıkmışlardır. Onun için hemen arkasında buna cevap olarak ''Geyri'l-maghdûbe <gülüyor> aleyhim velattâllin'' diyorsun. Kur'an-ı Kerim'in bütünü böyle bir sebep, müsebbep, illet, malul niçin, neden havası içinde öyle tatlı bir insicamla eda edilmiştir ki üstünde ifade bulmak imkansızdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu hususu gerektiği gibi tefsiri anlatmaya muvaffak kılsın inşallah. Olmazsa ileride hüsnü istifadeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bu insicamını anlatılan Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını ve tertibindeki temel unsurları anlatman bakımından gerekli olduğu için önce bu hususu arz ettim. Tertibi arz ederken temel rükünleri arz edeyim. Bütün Kur'an'da Fatiha dahil anlatılan temel rükünler vardır. İlahi temel prensipler vardır. Akide meselesi, itikat, İnsanların inanması lazım gelen şeyler anlatılır. Ve sonra ibadet anlatılır. bu ondan sonra hayat, bir yol, bir menhec olarak insana arz edilir ve anlatılır. İnsan inanacak, sağlam inanacak. Ve sonra Mevla-i mütealine karşı onun haklarını yerine getirecek, salih, amel yapacak. Ve sonra yolunu, yordamını, hayatını fert, aile, cemiyet olarak Allah'ın anlattığı şeye göre tanzim edecek, ayarlayacak. Bütün Kur'an'ın temel rükunları bunlardır. Akide, ibadet ve bir yol. İslam menheci. Fatiha'da bunların hepsini görmek mümkündür. Maliki d-dine kadar itikat anlatılmaktadır. Elhamdülillah derken Allah'ın mabudiyeti maksudun bil istihkak olduğu anlatılmaktadır. Rabbül aleminle Cenab-ı Hakk'ın bütün tekvini sıfatları, kainatta tasarruf eden sıfatları ve bu sıfatlara bağlı esması anlatılmaktadır. Bütün alemleri terbiyede ne kadar isim zikrediliyorsa hepsi anlatılmaktadır. Hususiyle insanın perverdi edilmesinde ve insanın imana erdirilmesinde, iman erme mevzumda nebinin gönderilmesinde rahimin tezahürü olan, rahimin masarı olan peygamberlerin gönderilmesinde rahman ve rahim sıfatıyla bu hakikat anlatılmaktadır. Er-Rahman, Er-Rahim'le kitaplar anlatılmakta, peygamberler anlatılmaktadır ki bizzat Kur'an-ı Kerim'de resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Rahim ismiyle anılmaktadır. Maliki dinle haşir anlatılmaktadır. Ahiret anlatılmaktadır. Din gününün zimam elinde olan Allah anlatılmaktadır. Hesap, mizan, terazi anlatılmaktadır. Cennet, cehennem anlatılmaktadır. Bütün bir hayatın hesabının görüleceği ve bütün bir hayatın neticesinde mükafat ve mücazat anlatılmaktadır. Binan ale maliki yevmiddine kadar bütün bir akideyi görüyoruz burada. Akidenin üzerine terettüb eden iyyake na'budu ve iyyake mali ve bedeni ibadeti görüyoruz. Kulluk yaparken insan Allah'a kulluk yaparken bir bende olarak, köle olarak boynundaki tasması, ayağındaki prangasıyla Allah'ın huzuruna çıkarken bedeniyle, fikriyle, ruhuyla, ona inkiyat ettiği manasıyla çıkar. Ben işte senin böyle bir bendenim. İyâ Kenâbüdün'ün ruhunda bunu duyacaksınız. Mali bedeni bütün ibadetleri, namazı, zekatı, haccı, her şeyi göreceksiniz. Bütün meşakkatleri, bütün cihatları, bütün toza toprağa boyanmaların hepsini müşahede edeceksiniz. Ve iyyâken estâin dediğiniz zaman bunda Allah'tan yardım istemeyi, kavli yardım istemeyi, kalben heyecan duymayı, fikirlerinle Allah'a teveccüh etmeyi duyacaksınız. Bütün münacatları bunun içinde göreceksiniz. Bütün duaları bunun içinde göreceksiniz. Bütün kalbi teveccühleri bunun içinde göreceksiniz. Bütün kalp kırıklıklarını bunda göreceksiniz. Bütün dolup dolup boşalmaları, kadehler gibi bunda göreceksiniz. de göreceksiniz. İç ve dış ibadetlerin İyyâkenabdû ve İyyâkenestâin'in içinde yattığını müşahede edeceksiniz. Nasıl Malik-i kadar itikadatı anlatıyor, İyyâken Âbudü ve İyyâken Estâîn'de de bize ibadeti anlatıyor, Allah'a kulluğu anlatıyor, her yönüyle, her şekliyle. İhtinaz sırâta müstakimde daha evvel gelmiş geçmiş kimselerin, şaşırtmayan, aldatmayan, cennete ve Mevla-i götüren doğru yollarının anlatıldığını göreceksiniz, müşahede edeceksiniz bir ferdin doğru yolunu, ailenin, cemiyetin doğru yolunu, milletlerin doğru yolunu müşahede edeceksiniz. İflat ve tefride karşı tahşidatlar yapıldığını müşahede edeceksiniz. İnsana ihsan edilen bütün kabiliyet ve duyguların nemalandırılması için de insanı şaşırtmayan bir doğru yol göreceksiniz. Akıl alabildiğine kullanılacak Hristiyan gibi kendi cevelan sahasından azledilmeyecek. Alabildiğine kullanılacak. Beşeri garizeler alabildiğine kullanılacak. Şehabi mesele alabildiğine kullanılacak. Fakat bunlar sağdan soldan tahcidat içinde Mevla-i Müteal'in tayin içinde ele alınacaktır. İfrat ve tefritin ortasında sırat-ı müstakimi göreceksiniz Fatiha'da. Bütün bir hayat olarak. Bu Fatiha'dır. Ve Fatiha'nın esasen üzerinde dönüp durduğu nokta, dikkatinizi istirham ederek arz edeyim, İhdine sıratel müstakimdir. Akide anlatılır, ibadet anlatılır, hayat anlatılır. Akide de doğru yola, ibadette doğru yola, bütün bir hayatta doğru yola bizi ulaştır, hidayet et, onun mukde-i hayatiyesidir. İhdine sıratel müstakimdir. Odak noktası gibi bir şeydir Kur'an'ın. Hidayeti ilahi olmadıktan sonra ne düşünen doğruyu bulabilir, ne ibadet yapan doğruya erebilir, ne de araştıran doğru bir hayatı bulabilir ve tanzim edebilir. Her şey hidayeti ilahi üzerinde dönüp durmaktadır. Mahrek odur. Hareket noktası odur. Onun için Fatiha'nın bu hareket noktasıyla Bakara'nın başladığını görürüz. Elif lam mim zalikal kitabul raiba fi huden lilmuttaqin demektedir. Fatiha'da istenilen bir hidayet vardır. İnsanlar bu hidayeti elde ettilerse bu hidayetle Kur'an'ın tarif ettiği hayat tarzından, Kur'an'ın getirdiği tasavvurdan, Kur'an'ın getirdiği akideden istifade edebilirler. ''Fatihada hidayete erdilerse, Bakarada Kur'an-ı Kerim anlamaya muvaffak olacaklardır.'' Orada ihtina diyordu. ''Bizi hidayet et.'' Ve ''Bakarada hüden lil diyor. Bakın nasıl bir tertip var. Nasıl iç iş işe girmiş. Ama ben az ettiğim zaman daha vazık göreceksiniz bunu. Bu ahtu peymanla Fatiha'ya girdiğini görün bir insanın. ''Hüden lil kim müttakiler? Fatiha'da anlattığı akide ve ibadeti göreceğiz. Ellezine yu'minun bil gayb gaybe iman ederler. Allah'a iman ederler, meleklere iman ederler, ahirete iman ederler, peygamberlere iman ederler, kitaplara iman ederler. Daha bilemedikleri, göremedikleri nelere, nelere iman ederler. Demek suretiyle yu'minun bil gayb sözüyle. Fatiha'da anlatılan bütün akidevi meselelere parmak bastığını görüyoruz. Acaba iyakan abduya kana şey ihmal edilmiş midir Bakara'da asla? Yü'minuna bil gaybi, ve yukimunussalata ve mimma razaqnahum yunfikun. Namazlarını do dosdoğru eda ederler. Bu bedeni bir ibadettir. Ya kana bakıyor. Ve mimma razaqnahum yunfikun. Bu da mali bir ibadettir. Ve bütün ibadetler mali bedeni veya ikisinin bir araya gelişiyle olur. Esasen temel iki ibadet vardır, mali ve bedeni. Burada ikisini zikretiyoruz. Ve yuqimuna salate ve mimaresak nahum yünfikun iyyakan abdu ve iyyakan esayini anlatıyor. Namazlarını dost doğru kılarlar. Ondan sonra kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyi helalinden Allah yolunda infak ederler. Demek de mali ibadeti anlatmaktadır. Ve sonra sair peygamberlere imanı anlatırken, en en'amte aleyhime parmak basmaktadır. yu'minune bima unzileyleyik ve ma unzilemin kablik. Sana ve senden evvelki peygamberlere indirilen şeylere, peyder pey indirilen kitaplara da iman ederler. Ve en'amte aleyhime tam tekabül eden, Ulâike i̇şte alâ min rabbihim ve ulâike humul tarafından hidayete ermiş, felaha ermiş kimseler bunlardır. Hakikaten kurtulanlar da bunlardır. En'amta aleyhim. Yani Allah'ın inamına, ihsanına mazhar olan, dünyasını mükemmel tanzim eden, ahiret saadeti'ni elde eden kimseler bunlardır demek suretiyle Fatiha'nın bir hülasasını Bakaranın başı hemen vermektedir. Burada bitmiyor. Rehil Mahdudi Alehim ve Lat var. Arka sayfaya geçiyoruz Bakaranın. Görüyoruz ki orada iki ayetle kafirleri anlatıyor veya üç ayetle. İnna Alladine kafiru sevâun Alehim. Kafirler muhabbet kabiliyet ve istidadını köreltenler sen inzar etsen de inzar etmesen de onlar inanmayacaklar. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarında, gözlerinde şu vardır, kalplerinde de şu vardır demek suretiyle inanmayacaklarını, iman etmeyeceklerini anlatmaktadır. Binan Ali gayril mağdube aleyhim vele dâlline tekabül eden bir şey anlatılıyor. Ve arkasından on küsur ayette münafıklar anlatılıyor. Kafir maldubun aleyse münafıklar da dâllindir, sapıtmışlardır bunlar. İnhiraf etmişlerdir. Hemen Fatiha'nın tefsirini Sure-i Bakara'nın başında görmek mümkündür. Yirmi ayet, ayet kadar böyle devam eder. Yirmi ayetten sonra başlayayım, dört beş maktağını anlatayım Bakara suresinin. Dört beş maktağda Allah'ın bize anlattığı şeyleri görelim ve sonra tıval-i dedikleri kıraatçıların, hadisçilerin Sure-i Yunus'a kadar nasıl Bakara'da bu Bakara'nın bir kısım maktalarında, parçalarında anlatılan şeylerin tafsil edildiğini beraber gördüğümüz zaman siz de bu Allah'ın kelamıdır deme mecburiyetinde kalacaksınız. 20 ayet sonra Fatiha aynen şöyle diyor. Sure-i Bakara aynen şöyle diyor. Ya اَيُّهَا النَّاسِ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون Bütün insanlar Allah'a Allahu Teala Allah'a itikada davet ediyor İnanmaları için gökte ve yerde kudretin masarlarını gözünün önüne seriyor. Bir sinema şeridi gibi ilahi tasarrufunu onun gözünün önünden geçiriyor. Yağmuru yağdırdığını, otları bitirdiğini, meyvelere neşhune ma verdiğini, her şeyi insanın imdadına koşturduğunu anlatıyor ve sonunda fezleki halinde bütün bunları size o Allah rızık olarak verdi diyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun yerde ve gökte olan nimeti anlatılıyor. Bu birinci maktada, maktada ve insanlar Allah'a kulluğa davet ediliyor. Bunu hatırınızda tutun. Biraz sonra Cenab-ı Hakk'ın kudretinden, Kur'an'dan ve Kur'an'ın irad ettiği misallerden bahsediyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَح۪ي اَنْ يَطْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً ma فَوْقَهَا Famez zine amanu feya'lamuna enhu'l hakku min rabbihim wa amma'l ladina kafaru feyaquluna ma za'ara ta'allahu bihadha mathalan kedalik yutlu bihi katiran ve yehdi bihi katira ve ma yutlu bihi illa'l fasikin Allah anlatılıyor Kur'an anlatılıyor ve Kur'an'ın irad ettiği misaller tenkit gören misaller anlatılıyor hafife irca edilen misaller anlatılıyorum arkasından. Eczasen. vesselam gelir sonra inkiyat edeceklerine dair verdikleri söz kendilerine hatırlatıyor, hatırlatılıyor ve sonra da bu sözü bozdukları hatırlatılıyor ki makta budur. Ellezine <gülüyor> yanquduna ahdallahi. Onlar ki Allah'a verdikleri sözü naks ederler, bozarlar. Hayatları bununla doludur. Onlar ki, hayatı içtimaiye de aktetmeleri gereken şeyleri bozarlar. Ne nikah kaidelerini, ne alışveriş kaidelerini, ne şirket kaide ve prensiplerini hiçe sayarlar, bozarlar, naksederler. Allah'la aralarında olan ahdi naksettikleri için ona bağlı bütün ahitleri naksederler. Sözünü anlatmaktadır. Bu makta da budur. وَيَقْدَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ Allah'ın birleştirilmesini, bozulmamasını, beraber olmasını murat buyurduğu, emrettiği şeyi kat ederler, koparırlar. Koparıcı olarak iş yaparlar. Makta anlatılmaktadır. Bunu da ikinci makta olarak hatırınızda tutun. Ve sonra biraz ileriye gittiğimiz zaman, Hazreti Adem'in hilkatı, Göten'in tabiriyle gökte ilk oyun anlatılmakta. Şeytanın Hz. Adem'e karşı çıkması, Mevla'ya isyan etmesi, secdeden imtina etmesi hususu, şeytanın sergüzeştiği hayatı anlatılmaktadır. Ve Hz. Adem'in hilafeti dile getirilmektedir. Bu maktada, وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ ayetleriyle başlamakta. 10 ayet kadar bu hususlar anlatılmaktadır. Hz. Adem sergüzeşti hayatı, Hz. Adem'in cenneti, cennetten çıkarılması, gergüzüne gelmesi ve şeytanla kıyamete kadar devam edecek olan umumi kesilmez mücadelesi anlatılmaktadır. Bakarada. Basit olarak bunları arz ediyorum. Bunun arkasından İsrail oğulları dile getirilir. Onların hayatı ictimaiyedeki karakteristik durumları dile getirilir. Maddeperest oldukları dile getirilir. Madde için nifakla şıkak yapacakları, nazarlarını dünyaya hasedecekleri, bunun için harplere, kıtallelere, çitalere girecekleri anlatılır. Anlatılır, temhidat yapılır. Peygamberimize denir ki sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ya bizzat veya milletler ayağa kaldırmak suretiyle sizin karşınıza daima kılıçlarla kalkanlarla insanlar çıkacaklardır. Harpler olacaktır. Siz bu harpleri kerek görmeyin. Hazırlıklı olun bunlara. Onun için hemen bu makta da şununla başlar. Kutubu aleikumun asa asa Sizin üzerinize kıtal yazıldı. Levhi mahfuzda yazıldı ve Fars kılındı. Ve hakikatlar, içtimai çalkalanmalar ve dalgalanmalar devam ettiği müddetçe bu uğruşmalar da size iş düşecektir. Ali Allah yazdı, tespit buyurdu. Bu karşınıza çıkacaktır. Siz kitali belki çirkin görürsünüz. Cihadı çirkin görürsünüz. Fakat onda dolayısıyla bir güzellik vardır. Mevcudiyetinizin, namusunuzun, ırsınızın, haysiyetinizin, Malınızın, mülkünüzün, neslinizin, aklınızın muhafaza edilmesi, korunması bakımından cihatta dolayısıyla ki usuldeki tabiriyle husulli gayrihi bir güzellik vardır. Başkasından ötürü bir güzellik vardır. Kur'an anlatıyor bunu. Bu maktada müminlerin cihada maruz bırakıldıkları, cihad etme mecburiyetinde kaldıkları anlatılıyor. Bakaranın muhtevası bunlar. ve hemen bu maktağın arkasından da ve yesaluneka ani'ş-şehri'l-harame fi ayeti gelmektedir. Şehri haramdan yani şehri haramda kıtaldan sana sorarlar. Yesaluneke sözüyle mesele ele alınmakta, kıtal ve kıtalın keyfiyeti anlatılmaktadır. Ben buraya kadar anlatayım yani daha gerisine gitmeyeyim. Ondan sonra kadın haklarına dair Kadının talakıyla alakalı, izdivacıyla alakalı, kocasının ölmesiyle alakalı... ...ve tedayün ayeti, Allah'a teveccühle alakalı şeyler birbirini takip ettiğini görürüz. Ama bütün Kur'an'ı burada size hulase edemeyeceğim için... Bakara'dan bu kadar ars edip, sonra sair sureler... ...kısaca anlattığım bu hususları nasıl tafsir ettiklerini beraber görelim, bakın... 23 üç senede nasil olan Kur'an-ı Beyan... Bir anda nazara alınmadıktan sonra bu tertibin verilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Hemen Ali İmran'ı size arz edeyim. Elif lam mim zalikal kitabul la raybe fihi muttaqin diye başlıyor. Ali İmran da şöyle başlıyor. Elif mim Allahu la ilaha illahu el hayyul kayyum nazzala aleike'l kitabe bil hak. Onda diyordu ki zalikal kitabul la befi. Bu kitapta şüphe yoktur. Fikirler alışmış vahşeti atmış, ünsiyete ulaşmış, kelam ilahi nedir onu kavramış, onun için mabudu mutlaka isnadıyla anlatıyor. Nezzele aleykel kitabe bil hak, o Allah ki dost doğru olarak, aynı hakikat olarak Kur'an-ı Kerim'i kitabı size indirdi demektedir. Dikkat ediyor musunuz? Fakat öyle bir eda, bir ton vardır ki bunda, orada anlatılan şeyler burada anlatılıyor, tekrar oluyor gibi insanın ruhu bir vahşet duymamaktadır. Belki ünsiyet duymaktadır. Bunun içinde aynı hakikat fakat gayri hakikat gibi bir şey. Geçen seneki elma ile bu seneki elma gibi bir şey. Nasıl geçen seneki elma yiyorsun, bu senede yerken bir bıkkınlık hissetmiyorsun? Ne aynı ne gayri öyle bir şey. Bütün zeminin meyveleri gibi bir şey. Orada zalikel burada ise nezzel aleykel kitab sözüyle mesele anlatılmakta, belagat bakımından çeşitli kaideler düşünülmektedir. Ben onları anlatmıyorum. Belagatı fesatı değil, tertibi sadece ars ediyorum burada. Ve ondan sonra Bakara suresinin başında 20 ayet kadar müttakiler, kafirler ve münafıklar anlatılıyordu. Misalleriyle, darb-ı mesellerle münafıklar anlatılıyordu. Ali İmran, baştan aşağıya Müttakileri kafirlerle münafıklar karşısında cihada çağırır, bu onların cihatlarını anlatır. Münafıkın, kafir kafirin, zındıkın bir araya gelip Müslümanların karşısına çıktığı uhut hakkında hususiyle tafsilat verir. Müslümanların zaferlerini dile getirir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu ele alır. Birinde münafık kafir anlatılırken müttakinin müminin karşısında beriki surede ciddi bir tenatüp içinde münafık ve kafirin yapacağı anlatır, mümine düşen vazifeler mümine hatırlatılır. Bir şiirin iki mısrası gibi birbirini tamamlıyor hüviyetinde karşımıza çıkar. Başka daha nizamlı intizamlı şey bilmediğim için şiirden şiirin mısrasından, nazından, manzumdan bahsediyorum. Yoksa bunlar haddi zatında Kur'an'ı muhsul beyanın insicamını ve tertibini anlatacak keyfiyette şeyler değildir. 20 ayet sonra demiştim. 20 ayet içinde anlatılanları Ali İmran Suresi tafsilatıyla anlatıyor. Sureyi bakarada işaret taşları halinde konan şeyleri, çekirdekler halinde toprağa yerleştirilen şeyleri Ali İmran Suresi'nde hümbüllenmiş görüyoruz ne şünema bulmuş görüyoruz. Neticeleriyle karşımıza çıkmış görüyoruz tatlı bir aheng içinde. 20 ayet bitiyor ondan sonra dedim size birinci makta. Ya eyyuhen nas'ubudu rabbakumul ladhi Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin, kul olun. O Rab ki Yakın Abdü hatırlayın. O Rab ki sizi yarattı. Sizden evvelkileri de yarattı. Yani zerratı vücudunuzu yarattı, hücrelerinizi yarattı, onları bir araya getirdi. Veyahut spermi yarattı, sizi babanızın sulbünde yarattı, annenizin rahminde yarattı, rahmi i maderde yarattı veya sizi abav ve ecdadınızdan yarattı getirdi. Hangisini dersen de, bütün bunlara şamildir. İşin içindeki nekre ile bütün bunlara şamildir. O Allah'a ibadet edin ki sizi ve sizden evvelkileri yarattı. Dedikten sonra gökten indirdiği yağmuru, yerden bitirdiği otu anlatıyor. Birinci maktada. Ya eyyühenna sözüyle başlıyor. Ali İmran bitmişti, Nisa'ya geldi. Şöyle görüyoruz. Ya eyyühenna suttakû rabbekumul lezî halakakum vellezîne min kablikum. Ya eyyühenna suttakû. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِمْ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Sadakallahu lazim. Ya eyyühennasu ile Bakara'da başladığı gibi, Bakara'nın bu ayetini şerh ve tefsir eden Sure-i Nisa, Ya eyyühennas sözü ile başlamaktadır. Bütün insanlığı davet eder gibi, ittikaya davet eder gibi müttaki olun diye, Ya eyyühennasu tekuğu demektedir. Ey insanlar müttaki olun! Müttaki olun derken bütün Fatiha'yı anlatmakta. Bakaranın başındaki hüden lilmuttakini anlatmakta. Ve sonra yâ yühenna su'budû, ayeti kerimesiyle müttaki olmanın yolu, ibadettir onu anlatmakta. Ve ondan sonra o Allah ki sizi bir erkek bir dişiden yarattı, ondan sonra sizi peyderpey pey onlardan geliştirdi şu altı demek suretiyle. Bakara'nın bu ayetiyle başlayan üç ayetini Sure-i Nisa tefsir etmektedir. Sure-i Nisa'da karşımıza çıkan şeyler kadın hukukuyla alakalı şeylerdir, talakıyla alakalı şeylerdir, kısmen mirasla alakalı şeylerdir. Umumiyet itibariyle bu ayetin etrafında, Bakara'daki bu ayetin etrafında dönüp durduğunu, ailevi hukuku, içtimai hukuku şerh ettiğini müşahede ederiz. Tatlı bir tertip içinde Bakara'daki bir ayetin Nisa Suresi'nde böyle tertip edildiğini görürüz. Kur'an'ın tertibi. İkinci maktada size şunu söylemiştim. Bakara Suresi'nde şu ayet var. Ellezine yanqudun ahdallahi min ba'di mithaqihi ve yaqda'un ma Onlar ki nifak şıkak çıkaranlar. Mütemadiyen bozkunculuk yapanlar nakz-ı ahd ederler, aralarındaki sözleri bozarlar, vaatları, vahitleri bozarlar, Allah'a karşı yaptıkları akitleri bozarlar, verdikleri sözü bozarlar. Tıpkı bir kadın iplik bükerken büktüğü ipliği bozması gibi bozarlar, İş yaparlar yaparlar zaten böyle bir mesele anlatılmaktadır. Yaparlar, yaparlar, sonra hiçbir iş yapmamış gibi katar karıştırırlar. İşte Bakare'de bu anlatılmaktadır. İbadet eder, Allah'a teveccüh eder, sonra katar karıştırırlar. Doğru yola girer, sonra intiraf ederler. Kalplerini tercih eder, fakat sonra satarlar. İşte bütün bunlar anlatılmaktadır. Nisa suresinden sonra Maide suresi geliyor. Bakara suresindeki bu maktaha hemen, üçüncü maktaha, bu dördüncü surete kabul ediyor ve sure şöyle başlıyor: Yaa yuhalladin amenu awfu bil akoot. Ey iman edenler, akitlerinizi yerine getirin. Nakzaat ah yapmayın dikkat ediyor musunuz? Nasıl bir insıcan vardır? Allah'a verdiğiniz sözü bozmayın. İnsanlar arasındaki ahitleri bozmayın. Alışveriş yaparsanız bozmayın. İstivaç yaparsanız nikahı bozmayın. Biri yaparsa araya girip bozmayın. ''Ticaretteki kanunu bozmayın, şirketteki ahitleri bozmayın, bozgunculuk şiarınız olmasın, ahteri ayet edin, hukukları ayet edin.'' demektedir. Dikkat ediyor musunuz? Sonra bu ayetin devam ettirdiği dört ayet, beş ayet kadar hakikatları Maide Suresi baştan aşağıya tefsir ve tafsil eder peygamberlerden misal verir. Hususiyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın Hz. İsa'ya ele alır anlatır. Kavmi karşısındaki durumunu, çok kritik olan durumunu tablolaştırır, dile getirir. Dördüncü maktada sure itibariyle beşinci husus şu hususu arz etmiştim. Maide'den sonra en am suresi geliyor. Kur'an-ı Kerim'de belki unuttu mu ayeti? Hüve ile başlayan ayet hemen al-ladhi jaalal wa al-ladhi khalakalakum fil ardi cemiyen sum mastawa ayeti geliyordu. Bu maknadan sonra. Al-ladine yan kudune ahdallahimaktaandan sonra. Wa al-ladhi fil ardi cemiyen o Allah ki, yerde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Dağı, taşı sizin için, havayı, suyu sizin için, ağacı, otu, meyveyi sizin için yarattı. Zevceleri sizin için yarattı, evladı sizin için yarattı, malı, menalı her şeyi sizin için yarattı. Yer, gök, yer gökün hasılası her şeyi sizin için yarattı demekte. Bakare'de bunu anlatmaktadır ve hüve ile başlamaktadır. Tam Bakare'deki bu makta'a tevafuk eden En'am suresidir. En'am suresinde hüvenin zikredildiği kadar başka bir surede hüve zikredilmemektedir. En'am suresinde o kadar çok hüve zikredilmektedir ki ben şurada aklıma gelen birkaçını arz edeyim. Hüvellezi enzelelekum minessemâ ima'en Burada Allah'ın nimetleri anlatılıyordu. En'am da aynen şöyle diyor, o Allah ki gökten size yağmur indirdi. Yine En'am suresinde, وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ O Allah ki gece uyku halinde sizi vefat ettirir, istirahat ettirir. Bu da onun nimetidir demektedir. Yine En'am suresinde, وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ ت۪ينَ Allah'ın lütfuna bakın ki siz menşi itibarıyla çamur idiniz. Bir protein çamur idiniz, çorbası idiniz. Allah Celle alahehu sizi o çamurdan insan yarattı, lütfuna bakın Allah'ın, lutuna anlatmaktadır, hüveyle anlatmaktadır. Ve yine o surede, hualladi <gülüyor> <gülüyor> Allah ki yeryüzünde sizleri halifeler yarattı, adeta onun izni ve emriyle onun kainatına müdahale etme selahiyetini size verdi siz yeri timar edersiniz Allah hesabına ağaçları aşılarsınız Allah hesabına siz beşer olarak kendi aranızda telkihte bulunursunuz nesiller elde edersiniz bütün bunlarda fiili ilahiyeye kesb olarak müdahale vardır yaratan Allah'tır ama size verdiği selahiyet vardır kesben müdahale ediyorsunuz bu işlere siz yeryüzünde Allah'ın halifesi matma-ı nazarısınız görüyorsunuz ki Bakara'da En'am suresine tekabül eden ayette nasıl Allah'ın insanlara nimeti anlatılıyor? En'am suresinde bu ayetin tafsili yapılmaktadır. Çok geniş olarak tefsiri verilmektedir. Tatlı bir tertip içinde. En'am suresine kadar bütün sureleri gözünün önünde tutmayan bir zat bu mevzuda bu sözleri söyleyemez. İş bitmiyor. Bundan sonra şeytan kıssasının, Hz. Adem ile şeytan kıssasının anlatıldığını... وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آيتيyle başlayarak takriben 10 ayette bu hususun anlatıldığını görüyorduk. A'raf suresi bu hususu tefsil eder, tafsil eder. Daha birinci sayfanın sonuna doğru A'raf suresinde şunu görüyoruz. "Ve lakat halaknakum, summa sawarnakum, summa قلنا lil melaiketi iscudû sizi biz yarattık, suretinizi biz, biz verdik, kıvama biz getirdik, ahsen-i takvime biz mazhar ettik, sonra tekrim ettik, meleklere secde edin dedik. Hazreti Adem secde, şeytan ve melek meselesini getirir şerh eder. Bakarada gördüğümüz aynı şey, aynı makta Arap suresine nasıl tevafuk ettiğini, tetabuk ettiğini çok açık olarak, vazuh olarak görüyoruz. Orada şeytanın Hz. Adem'e karşı geldiğini, burada da aynı şeyleri görürüz. Orada şeytanın Hz. Adem'e secde etmediğini, burada da aynı şeyleri görürüz. Lem yekum mines sözüyle, o secde edenler arasında değildi zaten. Kafir olan şeytan, secde edenler arasında bulunmuyordu. Demek suretiyle, Bakara'daki o üç beş ayetin, Araf suresinde uzun boylu tefsir edildiğini müşahede ediyoruz. Ama bunlar gayri ciddi olarak el alınmış şeyler değil. Ondan sonraki maktada kıtalı cidalı görüyoruz. Yahudi, Yahudinin karakteristik durumu anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'in bakaradaki ifadesiyle insanlığı içine mütemadiyen fitne, fesat, ateşi attığı anlatılmış. Ve insanlık, içtimai kaynaşmalara maruz kalacağı anlatılmış. Tebelbül akvamı anlatmış. Beşerin birbirine düşeceğini anlatmış, boğuşacağını anlatmış. Bundan Müslüman'a da sulh için harp düşeceğini anlatmış. Bu ondan sonra şu hususu arz etmiştim makta olarak. Kutiba aleykumul kıtalu ve huve terhun lekum. Ve ayetin sonunda da ikinci ayet yeseluneka ani'ş-şehri'l-haram kıtal fi ayeti gelmektedir. Hemen görüyoruz ki Araf'tan sonra sureyi Enfal geliyor. Sureyi Bakara'da bu maktada anlatılan kıtal harp edeceksiniz. Karşınıza çıkacaklar. Enfal suresinde hemen başlar başlamaz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ demek suretiyle harpten elde edilen ganimet anlatılmaktadır. O ganimetin taksimi anlatılmaktadır. Ve surenin içinde de uzun boylu har harbe tafsil verilmekte tefsiri yapılmaktadır. Ne gariptir ki bu ayetten sonra hemen يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ haram denmektedir. Ve suresiyle suresi de doğrudan doğruya يَسْأَلُونَكَ sözüyle başlamaktadır. Ezan-ı okunuyor. Surey Yunus'a kadar, Tevbe sure Yunus'a kadar bu hususun tafsilini ve tefsirini arz etmeyi söz vermiştim. Fakat zannederim ki bu kadarı dahi dikkatle dinleyenler için kafi gelecektir. Allahu Teala üstü istifadeye sizi ve bizi muvaffak kılsın inşallah. Yar ve yardımcımız olsun okunan ezan-ı Muhammed'i hürmetine. İnsanlar alemi ervah'ta verdikleri bir söz kendilerine hatırlatılıyor.